Günaydın. Evet, hemen şimdi programının birinci yılını geride bıraktık. Geçen sene bugün, üçüncü haftamıza girdiğimizi duyurarak başlamışız güne. Sabahları hemen şimdi, akşamları ise gezegenin geleceğiyle Türkiye'den ve dünyadan çevre ve aktivizm haberleri, kampanya haberlerini sizlerle paylaşıyoruz. Bazen bu haberleri vermek mi yoksa mücadelenin içerisinde yer almak mı daha önemli diye düşündüğüm oluyor. Sonra devam uzaklaşıyorum. Bu düşünceyi kovmamın nedeni ise... Önceliklendirme mantığının sorunun zaten parçalarından biri olması. Bence önemli olan yaptığımız işten keyif almamız ve eğlenceli olması. Keyif alınan ve insanı mutlu eden işler faydalı da oluyor sonuçta getiriyor. Bu açıdan bu programda konu ettiğimiz kampanyaların sahipleri umarım bu mücadelenin içine girdiklerinde belki haksızlıklara üzüldükleri için, öfke duydukları için başlıyor olabilirler.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 En önemli görevi ise dinlemek. Çünkü dinlemek ve çözüm bulmak yetki verilmiş insanlara bizim tarafımızdan yüklenmiş, onların da aldığı bir sorumluluk. Dolayısıyla yetki sahibiysen halkın, toplumun sana ne dediğini dinlemek ve buna göre de adım atmak zorundasın. Evet şimdi de haberlere geçelim. Fransa'dan bir haberimiz var. SOS Village Enfants tarafından Birleşmiş Milletler'e yönelik başlatılan kampanyanın amacı kardeşleri bir arada tutmak. Kampanyada her yıl milyonlarca kardeşin hukuki kararlar nedeniyle ayrı yaşamak zorunda kaldığı belirtiliyor. Ailelerin boşanması, çocuklara bakılmaması sonucu hukuki yollarla hem ailelerinden hem de kardeşlerinden ayrılıyor. Uzun yıllar kardeşlerinden ayrılıyorlar. 50 yıldır SOS de Enfants Fransa Şubesi, bu şekilde ayrılan kardeşleri bir araya getirmek için çalışıyorum. Fransa'da Millet Meclisi ve Senato 1996 yılında kardeşlerin ayrılmaması için bir kararnameyi kabul etmiş. Fakat dünyada pek çok ülke bu uygulamayı yapmıyor. Çünkü bu konuda da bir madde yok çocuk hakları bildirgesinde. 20 Kasım'da gerçekleşecek olan Uluslararası Çocuk Hakları Günü'ne yönelik SOS Biriş Enfans Birleşmiş Milletler'in kardeşlerin ayrılmaması ile ilgili bu maddeyi Çocuk hakları bildirisine dahil etmeleri çağrısında bulunuyor. Kampanya başlatan SOS Virages and Funds, harekete geçip destek toplayarak Birleşmiş Milletler'e bağlı Çocuk Hakları Komitesi'ne mesaj iletmemize ve tüm dünyadaki çocuklara kardeşleriyle beraber çocukluklarını geçirme mutluluğu vermelerini sağlamamıza yardım edin diyerek destekçilerine seslenmiş. Şimdi de Fransa'dan İspanya'ya geçelim. Cesida Derneği tarafından Madrid Belediyesi'ne yönelik başlatılan kampanya AIDS hastalarının da taksi şoförlüğü yapma hakkına sahip olması. Madrid Belediye Başkanı tarafından yakın zamanda yapılan taksi şoförleri mevzuatındaki değişiklik pek çok katı kuralla beraber AIDS hastalarının taksi şoförlüğü yapma şanslarını da ellerinden almış. Üstelik bu mevzuat 1980 yılından beri ilk kez değiştiriliyor. Cesida'da AIDS'ten sorumlu bölge koordinatörü. Bu mevzuatın ayrımcılığa yönelik olduğuna inanıyoruz. Madrid gibi modern ve açık bir toplumun yaşadığı bir şehirde bu kabul edilemez. İşte bu nedenle bu kampanyayı başlattık. Destek vererek Madrid Belediyesi'nden AIDS hastası insanlar için taksicilik lisansı için getirdiği kısıtlama ve yasaklamaları kaldırmasını talep edebilirsiniz diyerek talebi açıklamış. AIDS virüsünün bulaşıcı olmadığını ve çok yakın ve hassas durumlarda ancak bulaşabildiğini belirten Chessy de, bu aynı zamanda enfeksiyonla yayılan bulaşıcı hastalıkları içeren resmi kataloglarda da yer alıyor ve havuz, spor salonu, emzirme odaları ve hatta fabrika işçiliği gibi alanlarda AIDS hastalarının girmesini engellediğini ekliyor. Yakın zamanda yapılan araştırmaların AIDS hastalarının normal şartlar altında her çalışabilecekleri ne kanıtlıyor. Bu tutumların insanların tıbbi durumlarından dolayı ayrımcılık yaşamasına sebep olduğunu belirten de. Madrid Belediyesi'nin AIDS hastalarına ayrımcılık yapmamaya ve taksi lisansındaki yasaklamaları kaldırmaya davet ediyoruz. Desteğiniz için teşekkür ederiz diyerek kampanyada destek bekliyor. Evet, Türkiye'den Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yönelik başlatılan bir kampanya var sırada. Barış, Sulu tarafından başlatılan kampanya, anayasanın eşitlik maddesine cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ifadelerinin eklenmesini talep ediyor. Barış diyor ki, eğer eşit ise bizim de anayasada yer almamız gerekir.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 Cinsiyet kimliğinden dolayı nefretle karşı karşıya kalıyorsa, cinayete kurban gidiyorsa bunun tanımlanması gerekiyor diyerek dire getirmiş. Barış sözlerini şöyle devam ediyor. Hükümetin herkes eşittir yönündeki söylemlerini gerçekten yerine getirmesini istiyoruz. 2002 yılında Başbakan Tayyip Erdoğan bir TV programında demişti ki, eşcinsellerin de kendine hak ve özgürlükleri çerçevesinde yasal güvence altında alınması şart. Zaman zaman bazı televizyon ekranlarında onların da muhatap oldukları muamelleri, insani bulunmuyoruz sözlerini hatırlatmakta görevimiz. Barış başlattığı kampanyaya destek vermek isterseniz change.org taksim cinsiyet eşitliği adresine girerek imzanızı atabilirsiniz. Son haberimiz ise İstanbul şehrinin ikonlarından birine ait. Zehrin Bayraktar tarafından ulaştırma denizcilik ve haberleşme Bakanlığı'na başlatılan kampanya Haydar Garı'nın Haydarpaşa Port Projesi'ne dönüştürülmemesi ve gar olarak kalmasını talep ediyor. İstanbul gibi bir metropolün Anadolu ve Trakya demiryolu bağlantısında demiryolu ulaşımı için garların kent merkezinde yer alması gerektiğini savunuyor Zerrin. Aynı zamanda tarihi değerlere de dikkat çekerek İstanbul'un hatta Türkiye'nin tarihindeki önemleri bakımından bu garlar işlevlerini mutlaka sürdürmelidirler. Bugün yapılmak istenen şey insanların tarih bilincini silerek geçmişle bağlantısını koparmaktır. Geçmişi olmayan bir ulusun geleceği de olmayacağı unutulmamalı diyen Zerrin Kampanyanın desteklenmesini bekliyor. Eğer siz de kampanya hakkında bilgi almak isterseniz change.org taksim Haydarpaşa port adresini ziyaret edebilirsiniz. Arzu ettiğiniz dünyayı yaratabilmeniz dileğiyle esen kalın.